Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.